Çöller, bildiğiniz gibi en elverisiz yerler. Gündüzleri o kadar sıcak oluyor ki, geceleri de, farkında değiliz belki ama, dünyanın en soğuk gecelerini yaşar çöller. Yokluktur bir bakıma çöl. Su yok, gıda yok denecek kadar az. Kızgın kumlar üzerinde yürümek, diz çökmek, son derece insanın canını yakan şeyler ve kum fırtınaları var belki duymuşsunuzdur çöllerde o zaman da o fırtına çıktığında insanın gözlerine kum kaçar etrafınızı saatlerce göremezsiniz ve birçok insan bu kum fırtınalarından dolayı akciğerlerine kum kaçması dolayı efendim ölmüş peki insanlar için ve tabii ki hayvanlar için böyle elverişsiz bir yerde yaşamak mümkün müdür Hemen cevap verilebilir mümkün değildir. Aşırı sıcak, gece aşırı soğuklar var, su neredeyse yok denecek kadar az, yiyecek, yine keza aynı şekilde, değil mi? Lakin develer Allahu Teala tarafından bu zorlu şartlarda yaşayabilecek şekilde yaratıldı. Deve dendiği zaman aklınıza ilk önce su geliyor, değil mi? Uzun süre su içmemesi. İnşallah. Bunu herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışalım. Değerli dinleyenlerim, bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre develer, çölün o kavurucu sıcakları altında yedi hafta boyunca su içmeden hayatta kalabiliyorlar, neredeyse iki ay boyunca. Üstelik sırtlarında ağır yükler taşıyorlar. Bizlere, insanlara hizmet ediyor develer. Ve devenin bütün organları susuzluğa dayanıklı olacak şekilde yaratılmış, İnsanlar gibi değil. Hatta kaplan, sırtlan, aslan gibi sıcak havalara alışkın olan yaratıklar da bir günden sonra ikinci gün susuz kaldıklarında neredeyse ölüm sınırına geliyorlar. Lakin devenin bütün organları çölde yaşamasına olanak verecek şekilde yaratılmış. Derisi ve kürkü çok kalın, ısıyı ve soğuğu geçirmiyor. Develerin vücut sıcaklığı gündüz 41 dereceye çıkarak terlemeyi düşürüyor. 36 derece, 37 derece olan biz insanlar 40-42 derecelerde ölüyoruz bildiğiniz gibi. Ve yine böbrekleri de değişik. Develerin böbrekleri, suyun geri emilimini sağlayan idrar kanalı da özel olarak tasarlanmış. Bilim insanları şaşkın durumda. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. Deve su içmediği zamanlarda su kaybını %90 azaltıyor. Kanı da susuzluk zamanlarında alışkanlığı koruyacak şekilde dayanıklılığı arttıran maddeler ihtiva ediyor. Yani kısaca vücutta susuzluğu absorbe edecek, onu kaldıracak bir sistemle yaratılmış. Peki diğer canlılar nasıl? Su içemedikleri zaman bizde de aynı şeyler oluyor. Böbreklerde biriken üre kana karışıyor ve ölüme sebebiyet veriyor. Hatırlayınız, deprem felaketi yaşanmıştı. Düzce'de çok vatandaşımız vefat etti. Güçük altındaydı, susuz kaldılar vesaire. Bunları o zamanlar hep beraber izledik, değil mi? Burada hazır onları anmışken tüm afetlerde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allahu Teala rahmet buyursun. Amin. İşte uzun süre eğer su içmezsek hayvanlarda olduğu gibi böbreklerde üre birikiyor. O da kana karışıp bizi öldürüyor. Böbrek çalışmadığı için. Devenin kara ciğerinde peki ne var? Vücudunda oluşan bu üreyi defalarca işleme potansiyeli var. Develerin böbrekleri de suyu tekrar kazanmaya elverişli olarak yaratılmış. Develerin bir başka mucizevi özelliği ise, böbrekleri sayesinde, eğer diyelim tatlı su bulamadılar, imkan olmadı, denizin kenarındalar. Biz deniz suyu içemiyoruz ya, develer zorda kaldıkları zaman deniz suyunu içiyorlar. Vücutları o deniz suyunu arıtıyor, tatlı su özelliğine çevirebiliyor. Belki bunu, İlk defa duydunuz değil mi? Bununla da bitmiyor. Hörgüçler var. Zaten deveyi çocukluğumuzdan beri bir resmini çiz veya bize anlat bakalım develeri dendiği zaman aklımıza ilk gelen o ilginç hörgüçleri. Çıkıntılı hali. Deveyi diğer canlılardan ayıran en önemli belki de özellik. Bunlar niçin yaratılmış? Bildiğiniz bir depolama merkezi. 100 kilo yağ develerin 3 hafta hiçbir şey yiyip içmeden durmasını sağlayabiliyor. O sırtlarındaki hörgüçlerde ortalama 100 kilo yağ birikiyor. Diğer canlılarda yağın vücudun her yerine dağıldığını görüyoruz. Örneğin bizler, insanlar, kalçamda fazla yağlar var, göbeğimde yağlanma var, basenlerimde yağlanma var diyoruz. Çünkü bizim yağımız, daha doğrusu depolama merkezimiz, Tek bir yer olmadığı için vücut hangi yeri çalıştırmazsak oraya doğru o yağı gönderiyor. Ve dolayısıyla bu yağı yakmak da eritmek de çok kolay olmuyor. Ama develerde böyle bir durum yok. Yağa bağlı olarak su kaybını arttırıyor bizlerde. Ama develerde yağın sırtta depolanması iç organlarının o güneş ışıklarından, ısısından efendim, zarar görmesinde engellemiş oluyor. İşte o garip çıkıntı o devenin günlerce gıda bulamasa da ne yapıyor? Devenin su ihtiyacını, gıda ihtiyacını gideriyor. Böylece bir örnek var mesela. Günde 30-35 kilo gıda alması gerekiyormuş bir devenin. Bir kilo otla idare edebiliyor. Bu da uzun yıllar zaten bilinen bir kaydı. Bakın. Ne kadar ilginç, sadece bir deveden örnek, şu ana kadar anlatmaya çalıştıklarımız bilinen devenin özellikleri. Hemen aklınıza savaşlar gelsin, Mekke'nin fethi gelsin, Hendek-Uhud gelsin. Develer kullanılıyordu, onlardan daha önce de. Hem yolculuk yapmak için, başka yerlere gitmek için, hem de ticaret için, savaş için develer İnsanoğlunun hizmetine verildi ve tam da onların yaşayabilmesi için gerekli olan ne varsa onlarla beraber. Buraya lütfen dikkat edin. Daha önceki yayınlarda havayı konuştuk ya, suyu konuştuk ya, onun gibi Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl yaşaması gerekiyor, hangi zorlukları var, neler lazım onların hepsini yarattı. Bunları görmeden Bunlara şöyle yakından dikkatle bakmadan, nasıl biz olgun bir insan, olgun bir Müslüman olabiliriz? İşte belki de bu yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu birçok ayetinde böyle bizlere buyuruyor. Düşünmemizi istiyor, tefekkür etmemizi istiyor. Kendi zatının Celle Celaluhu ne kadar büyük olduğunu, aklımızın ermeyeceği işlere çok da fazla girmememiz gerektiğini anlatıyor. Evet... Bir başka bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela dikenler çölde yemek yok dedik. Çölde çok fazla çeşit de yok. Lakin devenin yaratılışı o kadar muhteşem ki çölde bulunabilecek ne varsa hepsini öğütecek bir sindirim sistemi var. Mesela boynu yüksek olduğu için bazı Seyrek de olsa ağaçlar var, dikenli böyle, onların da bitkilerin uzantıları var. Hepsini yutuyor. Hurma çekirdekleri, sivri yapraklar, dikenler bile. Ama biz aynısını yapsak, başka bir hayvan aynısını yapsa, belki dili paramparça olacak, zarar görecek, başka canlıların yiyemediği bütün her şeyi yiyor. Neden? Daha yeni yeni onu da ortaya çıkarmışlar. Dili yarıkmış devenin dudağı da o şekle göre yaratılmış, sivri dikenleri bile çiğneyip yutabilecek şekilde o kadar kalın bir e, mukozayla kaplanmış ki boğazanın içi, dilinin etrafı zarar görmüyor. Hatta mide salgılarını incelemeye başlamışlar. Devenin mide salgılarında da o kadar çok maddeyi eritecek bir sıvı asit görülmüş ki Tahtayı, efendim, gıda maddesi olmayan birçok kavuçuğu birçok şeyi eritecek kadar güçlüymüş. İşte bu da her şeyi hazmettikleri için bir Allahu Teala'nın mucizesi olmuş. Yani kolay yemek bulamadığı için etrafta ne var çölde? Onların hepsini yemeye meyilli. Peki bundan yıllar önce ne söylenmişti? Kainat tesadüfen yaratıldı. Öyle ya güneş, öyle kafasına göre o taraftan doğuyor, bu taraftan batıyor. Dünya bilmem kaçta kaç eksenle etrafında dönüyor. Güneş, evet dünya onun etrafında dönüyor ama güneş de başka bir yerin etrafında dönüyor vesaire. Bunların hepsi rastlantı. Darwinizm teorisini, ateizmi ortaya koymak için yıllardır bunları empoze ettiler minicik yavrularımıza. Ve şimdi gelinen noktada maalesef İnsanlar bu tür gerçekleri artık göremiyorlar. Düşünün, bu devenin yaratılışında şu birkaç dakikadır aktarmaya çalıştığım şeylerde bile anlamak isteyen bir insan için tesadüfün olmadığını öğrenmek zor olmasa gerek. Develerin ayaklarına ne dersiniz, dizlerine ne dersiniz? Kuma batmıyor. Bilmiyorum daha önce hiç Adana tarafına gittiniz mi? Bazı çölleri andıran kum tepecikleri vardır. Oldukça zordur hem sıcakta hem o kumda yürümek. İster ayağınıza ayakkabı giyin veya ayakkabısız dolaşın, terlik giyin değişmez. Düşünün, 70 derece kızgın kumlar üzerindesiniz ama deve batmıyor. Çünkü kumlara batmayacak şekilde geniş yaratılmış ayakları. Ayak tabanlarındaki deri o kadar kalın ki böyle sanki kuyruk yağını biliyorsunuz ya, o kuyruk yağının daha donmuş böyle, katılaşmış hali tam olarak değil ama böyle, demir gibi de değil. Öyle bir katmanı var, atların ayakları gibi değil. O kadar sırtında ağırlık var, kendi ağırlığı var ama o kızgın kumlar üzerinde ayakları yanmadan ve toprağa batmadan yürüyorlar. Subhanallah! Su içerken develer bildiğiniz gibi şöyle eğilirler dizüstü kızgın kumların üzerine çöktükleri zaman dizleri yanmasın diye Rableri Celle Celaluhu diz kapaklarını sert bir deriyle korumuş kurban olduğu Mevla Allah Allah işte 72 dereceye çıkan sıcaklara böyle dayanıyorlar sıfırın altına inen gece soğukları oluyor dedik ya onlara da dayanabiliyorlar mikrofonu tutun şimdi bir deveye ey deve kardeş sen bunu nasıl başardın diye. Devenin haberi yok bunlardan. Nasıl ki balıkların, kedilerin veya bizim olmadığımız gibi, doğduğumuz anı hatırlıyor muyuz? Hayır. İşte bu şunu gösteriyor. Develer Allahu Teala'nın biz insanoğlunun istifadesine sunduğu nimetlerin en üstün olanlarından bir tanesi. Develer oldukça uysal ve sadıklardır biliyor musunuz? Sahiplerine karşı, zor şartlara karşı sabırlı canlılar. Mesela o zaman Arapların pek okumamışlarına, bedevi diyorlarmış çölde yaşayanlara, onların katır ve merkek gibi hayvanlara nazaran çok daha güvenilir olduğu anlatılmış. Günlerce susuz kaldıkları halde, su başına geldikleri zaman, suyu biz görsek ne yaparız günlerce susuz kaldığımızda, Halimiz, hareketimiz değişir yani, her şeyi unuturuz. Ama sakince bekliyorlar. Ne zamanki sahibi sularıyor, tamam, gidiyor. Sahiplerinden kaçsalar bile, rahatlıkla hayatta kalabilirler. Değil mi? Diken yiyor, tahtaları yiyor, ağaç yapraklarını ne bulursa yiyor mesela. Kendi başına yaşayabilir. Ama hayır, hizmet ediyorlar. Mesela küçük bir çocuk, onun onda biri boyunda bir çocuk bile, eğer bir deveyi çökertmek isterse hemen diz çöküp sırtına bindiriyorlar. İşte bunlar Allahu Teala'nın mucizelerinden bir tanesidir. Bizim istifademize sunuyor. Yeter ki bizler bunlarından körlük yapmayalım. Kör olmayalım. Gözün körlüğünden bahsetmiyorum. Bakıp da göremeyenlerden olmayalım. Bu durum yüce Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılmıştır Rabbimiz tarafından? Gaşiye Suresi 17. ayette Bakmıyorlar mı o deveye? Nasıl yaratıldı? Düşünen insanlar için aktarmaya çalıştık. Biraz da karıncalardan bahsetmek istiyorum size. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Süleyman aleyhisselamın bir kıssası vardır. Karıncaların liderlerinden bir tanesi, Aman dikkat edin Süleyman ve orduları geliyor demiştir ya. Karıncaların akıl almaz hareketleri var. Bilmiyorum, yakından takip edebildiniz mi? Bir yerden bir yere gidecekler, diyelim arada bir engel var. O engeli köprü kurarak geçiyorlar. Evet, yüzlerce karınca, kim kime bu komutu veriyor, emri veriyor, bilinmez, birbirlerini tutunuyorlar, köprü yapıyorlar ve o köprünün üzerinden on binlerce karınca geçiyor. Bir tanesi demiyor, ya benim burada ne işim var? Ben onun öndeki karıncanın ayaklarından tutuyorum. Biri de benim ayaklarımdan tutuyor. Neden başkası bunu yapmıyor demiyor. Karıncaların işçisi var. Karıncaların dişisi var. Kraliçe deniyor, aralarda olduğu gibi. Karıncaların bir yuvası var. Ve bugün zannediyorum, birçoğunuz ilk defa duyacaksınız, karıncaların, yeme alışkanlıklarını biliyor musunuz? Yağmurda özellikle yiyeceklerini dışarıya çıkardıklarını, sonra kurutmak için belli bir gün sonra tekrar yuvalarının bazı odacıklarına koyduklarını ve karınca yuvalarının belli bir ısıda olması için bazı kanallar, delikler açtıklarını ve tam istenilen bir hava sıcaklığına getirdiklerinden sonra o yiyeceklerinin küf veya mantar haline geldiğini, hangi karıncanın hangi görevde olduğunu, daha yumurtadan çıktıktan sonra ilk saniyede, ilk ayaklarını bastığı zaman bildiğini biliyor musunuz? Her şey düşünen insanlar için. İşte Halil İbrahim sofrasında, bugün hem de Kur'an-ı Kerim'de geçen, bugünün bilim dünyasının da hayretler içerisinde kaldığı, ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile olan konuları konuşuyoruz. Ve sualimiz şuydu. Sizin en ilginç bulduğunuz, izlediğinizde veya o bilgiyi duyduğunuzda, Subhanallah! Ne kadar ilginç! Hala nasıl bu dünyada ateistler var, ben inanmıyorum diyenler var. Hala her şey bir rastlantıdır, kendi kendine olmuştur diyenler var. Biz daha önce maymunduk. Köpek balığı olduk, şimdi bilmem kaç zaman sonra da insan olduk diyenler var. İnsan hem bunlara üzülüyor, hem bir yandan da şükrediyor. Ya Rabbi, şükürler olsun şu akıl nimetini verdiğin için ve dua etmeye insan mecbur kalıyor. Ya Rabbi, ne olur bilmeyenlere de nasip eyle seni bilmeyi. Yarattıklarındaki mucizeleri, senin eşsiz sanat eserini görmelerin nasipeli. Amin, diyesi geliyor. Birazdan da karıncalar hakkında kısa bir yolculuğa çıkacağız beraber. Kimler için? Ni niçin hayvanlar, neden hayvanlar demeyin. Bazen bitki olur. Bazen kendiniz olursunuz, elinize, gözünüze bakarsınız. Bazen bir Allah dostunun kıssadan hisseleri olur. Bize düşen, bazen gökyüzüne bakarsınız, bazen izlediğiniz bir haberde yaşanan olaylar. İbret almak önemli olan. Bugün de hayvanlar aleminden konuşuyoruz ve size en ilginç gelenler neler demiştim. Onlardan bazılarını birazdan sizinle paylaşacağım. Dün Instagram'da dün değil gün kuşların resimlerini paylaşmıştım. Harikulade, bin bir böyle değişik renk derler ya, belki de binden fazladır. Neler var kainatta? Bizler bunları pek görmediğimiz için zannediyorum, bazı zayıflıklar içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'inde ayetler ortadayken, örnek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu kadar anlatmaya çalışmışken, yeryüzünde dağlara, efendim birazdan anlatmaya çalışacağım bir sivrisineğe kadar, Örümceklere kadar örnekler veren Rabbimiz Celle Celaluhu daha nasıl anlatmalı? Anlamamak için insanın direnmesi lazım. Şimdi sizinle bir anlaşma yapalım. Bazı kardeşlerim İbrahim abinin Instagram'daki bu paylaşımlarını ben de görmek istiyorum. O yüzden Instagram açıyorum demişler aman aman aman bu konuda ben size olur vermiyorum. Eğer açıksa benim hali hazırda Instagram... Sayfam var. Böyle onu takip ediyorum, bunu takip ediyorum, resimlere bakıyorum, videolara bakıyorum, neyse. Eğer böyle bir sayfanız varsa beni takip eden oldu mu? Çünkü nerede yemek yediğimi, ne yaptığımı, son aldığım hediyeyi veya ruh halimi değil, tefekkürle alakalı... Bugünkü programda takip etmeye çalıştığınız, dinlediğiniz şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bazı videolar ve fotoğraflarla amatör bir şekilde içimden geldiği gibi. Eğer ben de bu tefekkürle ilgili mevzuları merak ediyorum diyorsanız tamam. Ama tekrar söylüyorum, bu konuda ben onay vermiyorum. Sırf İbrahim abi ne anlatmış, du bakalım ya diye Instagram'a girip, Takip ederseniz bu sefer başka yanlışlar, etrafta bir şeyler olursa bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum, oldu mu? Ama madem kullanıyorsanız, girebilirsiniz. Zaten Instagram'da İbrahim Soydan Erden yazdığınızda sayfa çıkıyor. Lale Gül FM sayfası da var. Lale Gül FM diye küçük harfle yazın çıkıyor. Oradan takip edebilirsiniz. İnşallah vakit buldukça. Bugün sizlerle paylaştığım birçok şeyi fotoğraf olarak da belge olarak da oralardan paylaşacağım size. Biraz e, örümceklerle devam edelim. Sonra karıncalara inşallah geçeceğiz. Örümcek mucizesi hemen aklımıza Peygamber Efendimizi getiriyor. Aleyhisselam. Nedir o? Ebubekir radıyallahu anla beraber mağaraya girmişlerdi. Müşrikler bildiğiniz gibi takip ettiler. Tam bulacaklarken bir efendim kuş Geldi, kuşun yanında da kocaman bir örümcek ağa vardı. Müşrikler yok dediler, bu örümcek ağa yeni yapılmışa benzemiyor vesaire. Ama örümceğin başka bir durumu daha var. Allah Celle Celaluhu o kadar müthiş örnekler aktarıyor ki, lütfen sabredin, birazdan size anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. İnsanın nutku tutuluyor örümcek dendiği zaman. Ankebut Suresi. Dişi karınca. Anlamı. Ankebut, ankep, erkek örümcek. Ankebut, dişi örümcek. Bu örümceğin özelliklerine sizlerle beraber biraz değinmek istiyorum. Örümcek mucizelerden bir tanesi Allahu Teala'nın yarattı. Örümceğin ürettiği bir ipek var, bir salgı var bildiğiniz gibi. O da günümüz teknolojisine yön vermiş. Örümcek ipi kendi kalınlığındaki çelikten. Beş kat daha sağlam. Bazen duyuyorum, yanlış anlatımlar oluyor. Efendim, çelik mi daha sağlamdır? Örümcek ağı mı, ipi mi daha sağlamdır diye. Ne alakası var işte? Örümcek ağı üflediğin zaman da kopuyor. Hayır, düzgün tabiri şu. Aynı kalınlıkta olan, bu redikat, aynı kalınlıkta olan bir çelikten, artık hangi mekanizma kullanılıyor bilemiyorum, ondan çok daha dayanıklı. Beş kat daha. Bazı ameliyatlarda da örümceklerin ipleri kullanılmaya başlanmış 2010'lu yıllardan sonra çok hassas, özellikle efendim, kalp ameliyatlarında, küçük kılcal damarların birleşimlerinde örümcek iplikleri kullanılıyor. Kevlar diye bir kumaş var, bir dokuma türü var. Örümcek ağı modeli alınmış ve öyle yapılmış. Emniyet kemerleri ve kurşun geçirmez yelekler Mehmetçiğimizde olan, polisimizde olan Allahu Teala onları muhafaza buyursun Amin. O kevlar kumaşından yapılıyor ama örümcekle bunun ne alakası var? Örümceğin dokuduğu bir altıgen, bazı yerlerde sekizgen işaretler vardır. Birbirlerine temas ede de o örümcek ağa büyür. Aynı model kopyalanmış. Yine Kement atarak avlanan örümcek türü var. Bolas bu örümceğin türü. Bunu Instagram'da paylaşacağım inşallah. Bunun hazırlığını yaptım. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Avını kement atarak yakalıyor. Allah Allah! İsmi Bolas. Araştırmak isteyen varsa. Balıkesir'in B'si ile başlıyor. İki aşamada bu av yapıyor. Küçücük örümcek. İlk aşamada ucunda böyle yapışkan bir madde bulunan bir ip hazırlıyor. Pusuya yatıyor kenarda. Av tam yanından geçerken kement olarak kullanıyor. Fırlatıyor. Avı kendine çekmek için bir kimyasal madde salgılıyor. Bu kimyasal madde daha önceki yayınlarda sizinle paylaştığım feromon adlı madde. Yani erkek güveler bu kokuya geliyor. Zaten güveyle beslendiği için onları çekiyor. Gözleri görmediği halde o örümceğin gözü görmüyor. O bolas örümceği. Titreşimden dolayı o güveyi fark ediyor Kemendi atıyor yakalıyor. Eğer, o anda karnı aç değil diyelim, ziyanı olmuyor. Hemen yemeyecekse avını bir ipek salgılıyor. Bakın, aynı anda iki tane farklı salgı var. iki tane farklı ipi var örümceğin. Bunu sarıyor bir güzel, uzun süre tazecik kalıyor. İstediği zaman da yiyor güveyi. Yine bir başkası, renk değiştiren hayvan dediğim zaman aklınıza, bu kalemun gelecek değil mi? Peki renk değiştiren bir örümcek duydunuz mu var? Çiçeklerin içinde kendilerini gizleyen ağ yapma yeteneği yok. Lakin çiçeğe konan arılarla avlanan örümcekler var. Allahu Teala onlara ağ özelliği vermemiş. Çok seri efendim bir mekanizma vermiş. Kırmızı bir çiçeğin yanına geldikleri zaman örümceği fark etmeniz çok zor. Ancak gözleri gözlerinin rengini değiştiremiyorlar. Bunu da arkalarına dönüyorlar. <gülüyor> ...ayaklarının altından bakıyorlar ya... ...Allah Allah... ...Celle Celaluhu... ...renk körü bakın örümcek aynı zamanda renk körü... ...renk körü olan bir örümcek... <gülüyor> ...sarı bir çiçeği... ...kendini götürüyor... ...kamufle ediyor kendini... ...renk körü bir, bir örümcek bunu nasıl yapıyor... ...Afrika'da da... ...Nabibya çöllerinde yaşayan bir örümcek türü var... ...diyelim ki bir tehlike karşısında kendini hissetti... ...bacaklarını gövdelerine çekiyor... Tekerlek şekline giriyorlar. Bunu gördünüz mü? da yabancı bir ismi var. Bunları da inşallah paylaşacağım. Bildiğin araba tekerleği gibi yapıyor kendini. Ve çok hızlı gidemediği için... ...tekerlek nasıl böyle iteklediğin zaman... ...yukarıdan aşağıya kendi kendine gidiyor. İstediği yere kadar gidiyor sonra açılıyor. İlginç şeyler değil mi? Arkadaşlar... ...birkaç örnek vermeye çalışıyorum. Vakit çok fazla olmadığından dolayı. Lakin yeryüzünde... Kaç tane örümcek türü varmış? Şu ana kadar bilinebilen 847 tane örümcek türü var. Her birinin, buraya lütfen dikkat buyurun, avlanma yöntemleri birbirinden farklı. Peki bunlar niçin bize anlasıldı? Rabbimizin Celle Celaluhu kudretini bir kez daha anlayalım. İmanımız kuvvetlensin diye. Şöyle geçiyor. Allah'tan başka dostlar edinenlerin örneği, kendisine ev denilen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü, en güvensizi dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Ve karıncalar, Küçüklüğümüzden beri karıncaları takip ediyoruz değil mi? Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan canlı türü karıncalar. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu sefer Neml suresi. Evet karınca adı altında bu surede işleniyor. Bildiğiniz gibi Süleyman aleyhisselam ve karınca arasında bir diyalog var bir vadiye geldiğinde Süleyman Aleyhisselam karıncalarla dolu bir vadi o karıncaların komutanı olan ana karınca "Ey karıncalar" diyor. "Tabuk çabuk çabuk çabuk yuvalarınıza gidin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi çiğnemesin." Bunu Süleyman Aleyhisselam duyuyor. Hayvanların konuşmalarını anlama yeteneği verilmiş kendisine ya tebessüm ediyor. Niçin tebessüm ettiğini sorunca etrafındakiler anlatıyor bunu. Bir karınca diyor, bizim geldiğimizi duyunca diğerlerine haber veriyor diye. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Değerli kardeşlerim, bir karınca düşünün, küçücük bir karınca. Şöyle elinize aldığınız zaman dikkatle bakmanız için baya bir gözünüzü yaklaştırmanız lazım yani. O küçücük karıncanın içinde 570 bin sinir hücresi var. 570 bin. Daha yeni yeni bunlar bulunabilmiş. Neredeyse tüm amacı karıncanın besin toplamak, yaşamını devam ettirmek için hiçbir ücret şu bu istemeden ona verilen görev neyse o kolonide, koloni karıncaların ailesi demek, yaşadığı yerler demek ki her karınca çeşidinin farklı farklı evlerinin olduğunu düşünün. Nereden biliyorlar aynı karınca olup olmadığını? Kendi kolonisine ait olup olmadığını bilmiyor diyoruz ama biliyor işte. Hatta birbirleriyle bazen savaşıyorlar. Acayip bir mucize var arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu öyle mucizevi bir sinir ağı var etmiş ki, çok önemli iletişim kanalları var. Avlarını bulmaktan, Birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan, işte düşmanlarıyla savaşmaya kadar hep bu özel sinir ağıyla gerçekleştiriyorlar. Mesela hangisi ölmeye yakın? İşçi karıncalar var, asker karıncalar var. Yavru karıncalara bakan, onlara ebelik yapan karıncalar var. Etraftan yemek toplayan karıncalar var. Bunların yaşlı olanları yenileriyle değiştiriliyor Sanki ne kadar ömürleri var? Şöyle düşünecek olursanız, bir karıncanın 500 bin sinir hücresi var demiştik. Karıncaya sorsanız, o deveye örnek gösterdiğimiz gibi. Karınca kardeş, maşallah senin 500 bin sinir hücren varmış desek, o da dile gelse, ne diyorsun hemşerim ya? Ne diyorsun? Ne bileyim ben 500 bin sinir hücresini? Bir karıncanın yaşaması için, bu kapsamlı donanımı ona ne bir insan sağlayabilir, ne bilim adamları. Karıncalar, kendi bedenlerindeki o sinir ağına doğduğu andan itibaren sahipler. Ve ilginçtir, karınca doğar doğmaz, o yumurtasından çıkar çıkmaz işçi karınca mı, asyer karınca mı, o yemekle ilgili, dışarıyla ilgili belli bir yere gidip yemek araması gereken bir karınca mı, Yardımcı karınca mı? Yoksa karınca yumurtalarına bakacak, onları koruyacak bir karınca mı? Yoksa o karınca kolonisi dediğimiz o karınca evlerinin havalandırılmasıyla görevli bir karınca mı? Yoksa temizlik işçiliği olan bir karınca mı? Yani içeride fazla küf, mantar olduğu zaman o çöpleri dışarı atan bir karınca mı? Bu sistem, bu mükemmel işleyiş nasıl kendi başına devam ediyor diyebiliriz. Azıcık aklı olan bir insan bile... Bir iş yeri düşünün. O iş yerinde bir şeylerin olması için çaycıya ihtiyaç var. Temizlik yapan birine ihtiyaç var. Oraya idare eden birisinin olması gerekiyor. Bir karınca kolonisi ki trilyonlarca karınca olduğundan bahsediliyor dünyada. Bu acaba nasıl bir denge? Daha doğduğu anda, gözünü açtığı ilk anda ne olduğunu bilmesini ona kim fısıldıyor acaba? Ebu Hureyre radiyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini bizimle paylaşıyor. Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerden birini bir gün bir karınca ısırmış eski tarihlerde. Karınca ısırınca o peygamber karıncaların köyünün yakılmasını emretmiş, yakılmış. Duaları kabul oluyor peygamberlerin. Bunun üzerine Allahu Teala o peygambere "Seni bir karınca soktu değil mi? Ya sen Allah'ı tesbih eden ümmetlerden bir ümmeti yakmadın mı? Diye hitap etmiş. Buhari'de geçen bir hadisi şeriftir. Daha önce duydunuz mu? Ne kadar ilginç bir örnek. Bir karınca soktu, canı yandı, dua etti, karıncalar yandı. Ya sen Allah'ı tesbih eden ümmetlerden bir ümmeti yakmadın mı? Buradan neyi anlıyoruz? Belki bizim dışımızda her canlı Allahu Teala'yı zikrediyor. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip o canlılar ve çok çalışkanlar. Küçüklüğümüzden beri etrafta görüyoruz. Hiç yorulmak bilmiyorlar. İşin garip tarafı, dün yine Instagram sayfamda attım fotoğraflarını, köprü kuruyorlar bildiğiniz. Yapraktan aşağı doğru inecekler. Bir yapraktan aşağıdaki yaprağa inmek onların boyutuyla en az 20 katı. Ne yaptılar? Yüzlerce karınca bir anda karar verdiler. O onun sırtına bindi. O onun sırtına bindi. O o o derken aşağı sarkıttılar ve köprü yaptılar. Yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca bütün o karıncalar kurulan köprüden geçtiler. Bu nasıl bir yaratılıştır? Subhanallah. Velhamdülillah. vallahu ekber. Karıncalar. Küçücük bir karınca kendinden altı kat büyük bir şeyi taşıyıp gidiyor. Karıncalara bunu söyleyen kim? Ve şimdi belki nabzınızı hızlandıracak bir Subhanallah diyeceğiniz bilgi daha. Karıncaların nasıl yemekleri depoladığını biliyor musunuz? Kameralar koymuşlar. Evvela yemekler geliyor. Şu ot, bu böceğin ayağı, şu subusu diyelim veya işte pirinç neyse. Her bir gıda bir yere istifleniyor. Aynı yere değil. Ve belli dereceler sağlanıyor. Diyelim ki hava sıcaklığı 40 derece dışarıda, karıncanın evinin olduğu odacıktan bir tanesi 28 derece, bir tanesi 20 derece toprağın altında olduğu için. O 20 dereceye küçük küçük larvaları koyuyorlar. 26 derecelik yere bilmem neyi koyuyorlar. Ve bu belli bir ısıda olması gereken mantarları küf mantarlarını oluşturuyor. Karıncalar bunlarla besleniyorlar. Lütfen buraya dikkat buyurun. Karıncalara kim diyor ki yağmur yağmasına yakın şu senin biriktirdiğin yılma, 26 derecelik yerdeki o mantarcıklar var ya. Onları dışarı götür. Yağmur yağmadan önce bir yere istifleniyor, yağmurda ıslanıyor. Sonra onları kurutuyorlar, kuruttuktan sonra tekrar bu sefer 26 derecelik yere götürüyorlar. İki gün sonra tam yenmeye hazır bir mantar olmaya başlıyor. Acaba karıncaya kim fısıldıyor dersiniz? Şunu yapacaksın diye. Kim emrediyor? Elbette her şeyi yaratan, esirgiyen ve bağışlayan insi ve cinni şeytanların... Şerrinden bizi koruması için dua ettiğimiz, sığındığımız, eşi ve benzeri olmayan Allah Celle Celaluhu. Arılardan da inşallah bahsetmeye çalışacağız. Evela birkaç mesajınızı okuyalım, sonra devam edelim. ''Tavus kuşunu'' söylüyor bir kardeşimiz, ''Eyvallah, değil mi?'' ''Tavus kuşu'' böyle kabardığı zaman ne garip renkleri oluyor, ''Eyvallah, teşekkür ediyoruz.'' ''Tavus kuşu'' ''Gurur, kibir, güzellik'' demiş, ''Cennetten kovuluş hikayesi, tavus kuşu çok özel bir hayvan gibi geliyor bana'' demiş, ''Eyvallah.'' ''Efendim'' Sizin programlarınız feyiz veriyor demiş Mahmut Koçak kardeşimiz. Eyvallah sağ olun. Benim diyor tefekkür etim hayvan karınca ve birlik içinde çalışmaları demiş. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Düzceden Nacettin Duran demiş. O da karıncaları diyor. Bir de Mayıs böceğini çok e, merak ederim. Yumurtaları diyor larva halinde 3 veya 4 yıl toprağın altında bekliyor. İlahi bir emirle topraktan çıkıp sadece bir gün yeryüzünde yaşıyorlar. Çiftleşiyorlar, sonra ölüyorlar. Allah Allah. Subhanallah. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim, unuturum. Kalbi duran kurbağayı gördünüz mü hiç? Kalbi duruyor. Kalbi durmuş ya bildiğin, kışın, donuyor. Yazında, Allah Allah, birden, Tam o buzlar çözülmeye başlıyor. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt, pıt, pıt kalp atmaya başlıyor. 6 ay boyunca, 4 ay mı 6 ay mı bilmiyorum. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Hareket edemiyor. Zaten elinize alıyorsunuz kas katı olmuş. Böyle ilginç durumlar da var. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir kardeşimiz ilk defa mesaj attığını söylemiş. Siz de hoş geldiniz. En ilginç hayvan diyor, balinalar. Bir balinanın... Doğumu sırasında diğer iki balina da onlara yardımcı oluyor demiş. Evet, onu da izlemiştim. Teşekkür ediyoruz. Hatta yunuslar yunus balıkları doğum yaptıktan sonra ilk o doğan yavru yunus balığı diğerlerinin arasına geldiği zaman annesinin yanında diğerleri böyle bir oynuyor onla. O balık ya bildiğim balık ama oynuyorlar. Garip garip sesler çıkartıyorlar. İşte o yüzden bakın teknolojiyi nasıl kullanırsanız ona göre. Şimdi belgesel çekmek için, Allahu Teala'nın neleri yarattığını yakinen görmek için bunları kullanırsanız sorun yok. Ben tam bir belgesel bağımlısıyım. Bunu söyleyeyim, bağımlısıyım. Kafam kaldırmıyor, belgeseller çok hoşuma gidiyor. Bir arada şeyi izlemiştim, aslan doğum yapıyor, dişi aslan. Şöyle kimsenin görmediği kuytu bir yere gidiyor, doğumunu yaptıktan sonra yavrusunu alıyor... En sesinden tutuyorlar yavrularını. Aman Allah'ım bir şölen. Dişi aslanın etrafında diğer dişi aslanlar var. Babası gelmiş, oynaşıyorlar şeyle. Hoş geldin der gibi. İnsanın hüzünlenmemesinin imkanı yok gerçekten. Ya, devenin diyor özelliklerini duyunca bütün hayvanları unutturdun bana abi demiş. Maşallah, subhanallah diyor. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan paketçi Furkan kardeşim, bir şey duymuştum diyor, arıyla alakalı. Uzmanlar arının nasıl bal yaptığını gizli kamerayı kovana sokuyorlar. Merak etmişler nasıl acaba bal yapıyor diye. Fakat arı o kadar akıllı hayvan ki, o kameranın izlerini bile kapatmış diyor. Ya arılardan inşallah bahsedeceğiz birazdan vaktimiz olursa. Almanya'dan selamlar demiş dinleyicimiz, eyvallah. Hayvanat bahçesine gittiğimde çeşit çeşit gördüğüm hayvanlar beni çok şaşırtır. Derim ki Rabbim nasıl güzel yaratmışsın. Özelliklerini bilmesem de diyor. Eyvallah. Hazreti Ali radiyallahu anlatıyor demiş bir kardeşimiz. Bir gün bir yere inip konakladık. Geldiğimiz yerdeki pireler bize eza sıkıntı vermeye başladı. Biz de pirelerin sıkıntılarına sinirlenip onlara sövdük. Bizim sözlerimizi duyan peygamberimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem o pirelere sövmeyin o ne güzel dabbedir yani debelenen hayvandır. Çünkü o sizi Allah'ın zikri için uyarır uyandırır buyurdu. Küçücük milimetrelik bir böcekte tam 70 santimetre yükseğe zıplayabiliyormuş 6 milimetrelik bir böcek yani kendinden 12 kat fazlaya zıplayabiliyor. Teşekkür ediyoruz bu kardeşimize. Efendim, selamünaleyküm aleyküm ve aleyküm selam. Abi beni en çok etkileyenlerden bir tanesi akvaryum balıkları. Balıklar 20 gün boyunca kendi yavrularının yumurtalarını kendi ağzında bekletiyorlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize. Evde de var, daha yeni yeni onlar e, kuluçkadan çıkıyorlar. İki tane göz, bir tane kuyruk, başka bir şey yok. Kocaman bir balon gibi. Ardından efendim canlanıyorlar, subhanallah diyorsunuz, o balık doğduğu andan itibaren bir sağa yüzüyor, bir sola yüzüyorlar ve bir yem attığınız zaman o yemi yemeyi nereden biliyor mesela? İnsanoğlu çok aciz. Bak bir bebek düşün, o bebek en kötü ağlar biliyor musun? Ağlar, ağlar, ağlar. En son ağlamaktan çatlar ve ölür Allah korusun. Ölür, yani bunun örneği çok ama hayvanlarda böyle bir şey yok. İlla bir şeyleri götürüyorlar yani, yiyorlar. Küçücük düşün, bir santim bile değil ya. Evdeki balıklardan bahsediyorum. Bakın bir santim değil, yarım santim evdeki. Ama akvaryuma şöyle küçücük toz yemlerden atıyorsun. Nasıl bakıyorlar böyle ve nasıl havada kapışıyorlar? Sen nereden biliyorsun bunu? Ya, evet. İbrahim abi diyor, Facebook'ta paylaşsan olur mu? Facebook hesabı yok. Bir hayli fazla. Orada arkadaş ekle, o kimdi, dıdısının dıdısı çok garip şeyler. O yüzden sadece Instagram sayfası var. Bir de bildiğiniz gibi Halil İbrahim sofrasının YouTube sayfası var. Onun dışında resmi bir, yani benim bizatihi girdiğim, baktığım, kontrol ettiğim bir şey yok. Bazı kardeşlerim adıma paylaşımlar yapıyorlar. Onlara da Allah razı olsun diyorum ama sadece Instagram'da ve Halil İbrahim sofrasında inşallah sizlerleyiz. Hayırlı yayınlar demiş. Bana ilginç gelen, sülün denilen bir kuş türü var biliyorum. Beykoz'dan bu kardeşimiz yazmış. Görünüşte küçük bir hayvan ama kanadını açınca kocaman bir şeye dönüşüyor. Ve muhteşem bir güzellik vermiş Rabbim. İlk görünce çok etkilenmiştim. Subhanallah demiş. Salih Aliyev yazmış. Hocam teknoloji düşünmeye izin vermiyor ki. Bütün hayvanların mucizevi tarafı var. Ayılar acayip. Ay ışığında armut ağacına çıkar. Armunu koparıp ay ışığına tutup bakar. Çürükse yemez diyor. Bunu ilk defa duydum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Kediler demiş bir kardeşimiz. Kedilerin dilinde pislik yok biliyor musunuz? Kedilerin dili zımpara gibidir. Daha önce hiç kedinin diline elinizi değdirdiniz mi? Veya kedi sizi yaladı mı? Kedi bildiğin zımpara gibi. Acayip böyle tırtıklı bir deri şeyi vardır dili vardır. Ve Üzerinde kendini yıkayabilecek, temizleyebilecek, mikroptan arındırabilecek derecede antiseptik maddeler vardır kedinin salyasında. O yüzden tiksinmenize gerek yok. Ama tabii sokakta, efendim, her gördüğün hayvana da ne yapmamak? Yaklaşmamak lazım ama evde besliyorsun veya birinin kedisi var diyelim, aklınızda şu olsun, kediler pis, necis değildir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün abdest alacaklardı. Ayşe annemiz radiyallahu anha abdest alacağı o kaba baktı ki kedinin bir tanesi sulanıyor, su içiyor. Hemen değiştirmek istedi. Ne yapıyorsun ya Ayşe? Efendim kedi geldi deyince bir zarar yok buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kediler de çok acayip varlıklar. Bir de nankör demişler yavrulara ya. Biz insanlar çok böyle şeyiz ya... <gülüyor> Vefakar insanlarız. Hemen sıkıştık mı nankör diyoruz ne cırmıklıyor diye. Hemen bir hatırlatmada bulunayım hayvanlardan konuşuyoruz. Efendim kediyi sevmeyeceksiniz. Kediyi siz sevmek istediğiniz zaman size izin vermez çoğu kez. Kedinin bir zamanı vardır. Sana sürtünür, sırnaşır, maov der, bir şey der neyse elini uzatırsın elinin etrafında dolanıyorsa veya oturduğun bir yere ayaklarının altında dolanıp duruyorsa beni sev demektir ilgi göster bana demektir ama sen gel bakayım buraya dersen eder ondan sonra da efendim hastanenin yolunu tutarsın ya kedi bile belli bir vaktim var arkadaş diyor tamam seni insan olarak yaratan Mevla Celle Celaluhu beni de kedi olarak yarattı ama bana ne olur zulmetme Gel seni seveyim ya ben oyuncak mıyım? Yani o da var. Bu arada hayvanlarla ilgili ahirette çok tehlikeli bir takım alacaklar var, verecekler var. Her birimizi uyarmamız lazım. Eğer bakamayacaksak kedileri efendim lütfen sahiplenmeyin. Etrafta da görüyorum maalesef. Kedilere bakıyorlar. Çok küçüktü. Çok sevimliydi kedi. E nerede şu an kedin? Sokağa attık. Neden sokağa attın? Efendim artık sevilecek durumda değilmiş kedisi. Bu olmaz. Kediler oyuncak değildir. Allahu Teala yarın o dilsiz zannettiğimiz hayvanların hesabını bizden sorar ve soracaktır da ahiret hesabı buradaki gibi bir yerden bakan tanıdığım var. Bilmem milletvekilinin akrabasıyım, şu patronun oğluyum gibi olmuyor. O yüzden kedilere... Eğer bakacaksanız ölene kadar da mümkün mertebe bakmaya söz veriniz efendim. Çünkü alışıyor bu sefer. Evet, birazdan inşallah son bölümde sizlerle beraber oluruz. Birkaç mesajınızı aktaralım. Kasım Paşa'dan Ahmet kardeşimiz yazmış. Karıncalar hakkında diyor çok şaşırdığım bir özellik var. İnsanlar gibi cenazesini gömerler. İçlerinden birisi öldüğü zaman tüm karıncalar o gün seferber olup asıl görevini bırakıp cenaze görevini yaparlar. Ölen karıncayı taşırken, arkalarında yedek olarak onları takip ederler. Az önce bahsetmiştik ya, biri yaşlandı ölecek, o ölünce iş aksamasın diye onun yerine geçiyor. Onu yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Cenaze diyor olduğu gün, görevini yerine getirmeyen karınca olursa, tüm karıncalar toplanıp onun üstüne yürürler ve onu da görevini yerine getirmedi diye yok edip, Öldürüyorlarmış diyor. Bunu görünce çok şaşırdım demiş. Bizimle paylaştığımız için teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz çardak kuşu demiş ve örümcek kuyruklu yılan ilgimi çekmişti. Ben ilk defa duydum iki Örümcek kuyruklu yılan ve çardak kuşu. Ona bakacağım inşallah. Şuraya bir işaretleyim. Sonra bakalım internetten. Teşekkür ediyoruz. Efendim başka diyor, e, örümcek ağı. Örümcek ağı nasıl yapılıyor demiş. Az önce bahsetmeye çalışmıştık. Örümcek ağını şekil olarak nasıl yapıldığı örümceğin alt tarafında bir küçücük delik var. O deliğin yanında ondan daha küçüğü var. Yumuşak bir ağ tabakasını o büyükten çıkartıyor. Eğer sert bir tabaka istiyorsa üzerinde yürüyebileceği, kendisinin yapışmayacağı bir ip istiyorsa ötekini kullanıyor. İşin galiba sorulması gereken sorusu şu, bu nerede üretiliyor? Öyle ya küçücük bir karınca kendinden 500 kat büyük bir ağ meydana getirebiliyor. Bu nasıl oluyor değil mi? Ya eyvallah teşekkür ediyoruz efendim. Bir başka kardeşimiz bombardıman böceği var demiş. Geçenlerde öğrendim. Müthiş bir savunma mekanizması var demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamun ve selam. Abi okyanuslarda çok acayip saldırı yapan hayvanlar var demiş. Ahtapot, müren balığı onlardan bir tanesi diyor. Evet elektrik balığı var bir de. Bildiğiniz elektrik veriyor. 420 watt bir tane nehirde ölçülmüş dünya rekoru. 420 watt yani şu an 220 wattla çalışıyor değil mi? Birçok e, şebekeden gelen elektriği kullanan alet edevatlar. vatlar. Yani düşünün balık tutmaya gidiyorsunuz. Gel bakalım oğlum. Balığımızı avlayalım. Bir atıyorsunuz. Zzzz, anne babama bir şey oldu. Ne oldu? Babam kömür oldu. Başımıza gelebilir. Dikkat edelim. Gerçi ülkemizde o elektrik yayan balıkların olmadığını biliyorum. En azından bu kadar yüksek olduklarını. Zaten balık deyince piranalar da aklımıza geliyor. Piranalar, efendim neymiş? İnsanları yiyormuş, doğru. Ama bir pirana bunu yapmıyor. Bir gün bir arkadaşımla akvaryum üzerine konuşuyoruz. Ben pirana beslemek istiyorum dedi. Latife yapıyor. E dedim ama onlar etle beslendiği için kurumuş kan veya et vermen gerekiyor. Çok bozuluyor dedim akvaryumun işi, kırmızı olur falan. Yok abi dedi ya şaka yaptım zaten dedi. Beslenmez ki dedi. Niye dedim? Elimi ısırırsa dedi ya mübarek. Bin tane bazen iki bin tane en az rakam iki yüz tane olması gerekiyor. Bir pirananın senin parmağını o anı koparabilmesi için aynı anda bu refleksi gösteriyorlar. Evet onu da sizlerle paylaşalım. Birkaç mesaj daha sonra bitireceğim. Binlerce subhanallah diyor ben karıncalara hayret ediyorum. Hepsi birbirine değerek üstünden geçerek çalışıyorlar. Bir tanesi benim yerimi aldın, benim sağıma dokundun, soluma yan baktın, o yiyecek de ben dinleneyim sen çalış, ben çok yoruldum gibi sebeplerle hiç kavga etmiyorlar. Çok önemli bir söz var. Bu dinleyicimize teşekkür ediyorum bu arada. Bir düşünür, ismi aklıma gelmiyor. Yaradılmışlar arasında kendi fıtratına aykırı davranan, ve yapması gerekenleri yapmayan tek canlı tür insandır. Yapması gerekenleri yapmayan, kendi fıtratına, yaratılışına ters hareket eden tek canlı insan oludur. Bir köpek. Köpek araba kullanmaz. Efendim, kedi. Kedi radyo programı yapmıyor. Efendim, inek çok affedersiniz. O zamana kadar otla besleniyordu. Canı sıkıldı. Yok ya dedi bana ne ben artık etle besleneceğim. Balıklar. Ben artık havada uçmak istiyorum ya. Denizden bana ne demedi? Her hayvan ona hangi rol verildiyse onu oynuyor. Ama biz o biz erkeğiz, Kadınların işine karışıyoruz. Kadınlar erkeklerin işine karışıyorlar. İnsanlar hocaların işine karışır daha onlardan hoca olurlar. Allahu Teala şunu yapma buyurur biz onu yapmaya çalışırız. Yasaklar Hayır hayır niye yasaklanmış deriz. Bizim dışımızda herkes, her canlı kendi üzerine düşen görevi yapıyor bir sarç. Abi sinek kuşu geriye uçabiliyor demiş. Allahü Teala ne güzel yaratmış diyor. Eyvallah. Martılar diyor o kadar cömert ki bir parça yiyecek koysan camın önüne hiç yemeden gidip öbürlerine haber veriyor. Saniyede hepsi toparlanıyor demiş. Bunu da ilk defa duydum. Çok teşekkür ediyorum kardeşim, Allah razı olsun. Şimdi diğer mesajlarınızı bugünlük ne yapalım? Okumayalım, neden neden? Tamam, neden ne var? Yarın, bugün vakit yetmedi, aceleye getirmek istemiyorum. Yarın hem sineklerden konuşacağız, hem kuşlardan konuşmaya çalışacağız, hem de arılardan. Merak ediyor musunuz? Sivrisineklerden, sineklerden, arılardan ve kuşlardan inşallah konuşmaya çalışacağız. Kan emme tekniği var mesela. Hiç merak ettiniz mi? Ya tamam bu sivrisinek sinek, zzzz sesini duyduğun zaman bile böyle sinirlerin alt üst oluyor. Bunu nasıl yapıyor? Allah Allah. Niye kan emiyor mesela? Bu kan emme tekniği nasıl bir şey? Kaç tane salgı var acaba? İnsan için bunun bir yararı olabilir mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Allah Azze ve Celle istediği örnekleri vereceğinden dem vurarak, bunları buyurarak sivrisinekten bile bize ibret verebileceğini, örnek verebileceğini buyurmakta. Acaba neden? İşte bunları da isterseniz yarınki programda sizlerle paylaşalım oldu mu? Birçok mesaj geliyor, hangi sayfaydı, neydi, şuydu diye. Instagram ve YouTube sayfalarımızı merak edenler olursa Hepinize göndermek şimdi olmaz Talep edin Ben Instagram'ın linkini YouTube'un linkini istiyorum diye Arkadaşlar size göndersinler Her birinize teşekkür ediyorum Allah razı olsun Yarın yazmak isteyenler Bir şeyler söylemek isteyenler varsa Onları da paylaşırız Yaradılmışların çeşitliliğinin Yüzde beşinin bile belki bilinmediği bir zamandayız İşte böyle örnekler var etrafımızda İnsan bazen burnunun ucundakini göremiyor, 100 metre ileriye kafayı takıyor. Halbuki evvela görmemiz gerekenleri görmek lazım. Allahu Teala hem dünya gözüyle hem de manen o gönül gözüyle görenlerden, aklıyla Allahu Teala'yı bilenlerden eylesin. Amin. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.